Çocuk deyip geçmeyin, her salı ve çarşamba Türkiye Saatiyle 11'de, radyonuz Burç Efendi. Efendim merhabalar, çocuk deyip geçmeyinden, İstanbul'dan, Burç Efem stüdyolarından, tüm çocuk sevdalılarına, tüm anne babalara, öğretmenlere, eğiticilere... Çocuklarla baş başa olan herkese selamlarımızla, muhabbetlerimizle bir programımıza daha başlamak istiyorum. Efendim geçtiğimiz hafta yaptığımız programda dinleyicilerimizden bir ricamız olmuştu. Acaba bu program hakkında düşünce ve eleştirilerini bizimle paylaşırlar mı diye dinleyicilerimize sormuştuk. Çünkü bizim programımızda e, yoğunluklu olarak gelen sorulara e-mail veya SMS ile gelen sorulara cevap verdiğimiz için ve dinleyicilerimizin ne kadar bir yaygınlığa sahip olduğunu bilmediğimiz için e bir taş atıyoruz kuyuya da acaba ses gelecek mi gelmeyecek mi kulağımızı kuyunun dibine doğru dayıyoruz. Acaba ne zaman taş dibe düşecek nerelerden yankı gelecek diye merak ettiğimiz için ve yolumuza da birazcık daha emin adımlarla devam etmek istediğimiz için Dinleyicilerimizden rica etmiştik biz burada konuşuyoruz ama boş boş mu konuşuyoruz karşımızda birileri var mı hitap ettiğimiz anne babalar acaba bu programı gerekli buluyor mu bulmuyor mu e, ve hayatlarına ne kadar yansıtıyorlar diye rica etmiştik ki dinleyicilerimizden lütfen mesajlar yazar mısınız diye SMS'ler gönderir ve düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız diye taşı attık. Kulağımızı da kuyuya yasladık ve gelecek sese gelecek yankıya kulaklarımızı vermeye çalışmıştık ve geçtiğimiz hafta rica ettiğimiz bu talebin arkasından yüzlerce e-mail SMS'ler geldi ve işin açıkçası gerçekten tam bir şok vaziyetindeyim şu anda. Yani ben e, bu kadar beklemiyordum işin açıkçası. Yani o kadar güzel satırlar, o kadar anlamlı cümleler ve hayatlarında çocuklarıyla alakalı o kadar anlamlı değişiklikler yapılan mesajlar var ki ben hangi mesajı okuyacağım, hangi cümleleri sizinle paylaşacağımı itimat edin e, şaşırdım kaldım. Bir haftadır her boş bulduğum dakikalarımda veya bir şeylerle meşgul olma aralarında iki şey arasında çıkardım çıkardım gönderilen e-mailleri okumaya çalıştım. Her birinin altını satır satır çizmeye çalıştım ve içindeki duygu paylaşımını sizlerle bugünkü programımızda tamamen gönderdiğiniz e-maillerle sizlerle birlikte bu mesajları analiz edelim okuyalım diye bu programımızı ona ayırdım. Yani aslında mesajların içerisine de baktığımızda gördüğüm bir manzara var ki galiba e, galiba değil mesajlardan o anlaşılıyor. Burç Efem bir aile olduğunu gördüm. Ve çocuk deyip geçmeyin programı da ayrı bir hassasiyete sahip anne babalar kulaklarını o programa vermişler ve ciddi bir hassasiyet içerisinde aldıkları notlarla hatta bilgisayarda kaydettikleri ses bantlarıyla birbirleriyle haberleştikleri ve programları birbirlerine aktardıklarını gördüm. Bu benim için ayrı bir önem arz etti, ayrı bir değer arz etti. Demek ki burada kullandığımız her bir kelime anne babalarda, öğretmenlerde, çocukla meşgul olan herkeslerde ayrı bir yansımayı meydana getiriyor. Artı hemen şunu da ifade etmekte fayda var. Gelen e-maillere baktığımda efendim çok farklı kesimlerden geldiğini de görüyorum. Ve daha da sevindirici bir şey var. Babaları görüyorum e içerisinde. Yani normalde çocuk terbiyesiyle meşgul olan kesim daha çok annelerdir. Yani bizim Anadolu geleneğide de yine anneler daha ön plana çıkmıştır. Ama görüyorum ki. Anneler zaten tek başına annelik yapmakta zorluk çekerler. Baba yoksa anne anneliğini yapamaz zaten. Ama gördüğüm e-maillere bakıyorum ki, baktığım e-maillerde görüyorum ki, babalar da işin içerisine girmişler. Ve hocam, babalığı, eşimi, çocuklarımı bu programlar sayesinde keşfettim diye dualar ve teşekkür mesajları var. Efendim ben sözü çok uzatmak istemiyorum. Bugünkü programımızda, sizin satırlarınıza yer vermeye çalışacağım neden sizin satırlarınıza yer vermeye çalışacağımı da söyleyeyim yalnız değilsiniz yani duygularınızı belki iki satır içerisinde ifade ettiniz ve ifade ederken de hatta cümlenin devamında hocam sözü çok uzatmak istemiyorum sizi de yormak istemiyorum ama sadece şunu söylemek istiyorum diye kendi duygunuzu paylaştınız belki bu programda ama şunu ifade edeyim ki sizin paylaştığınız duyguyla ''Yüzlerce aile, yüzlerce anne baba aynı duyguyu paylaşıyor. Yani yalnız değilsiniz. Dolayısıyla bir aile olduysak eğer bu çocuk deyip geçmeyin programının etrafında kenetlenmiş bir aile olduysak hadi diyorum ne olur diyorum bu bir yerden başlamış olan yangını etrafımıza doğru yaymaya çalışalım. Yani biz çocuklarımıza sadece tek başımıza biz olarak hassasiyet gösterirsek bu yeterli olmaz.'' Neden? Siz iğneyle kuyu kazıyorsunuz, getiriyor konu komşunuz, e, kepçeyle üzerine toprak döküyor. Olmaz. Yani komşumuzun da bu hassasiyeti taşıyabilmesi lazım ki sokakta kavga ettikleri zaman bizim çocuğumuzla onun çocuğu onun kabadayılığıyla övünmesin komşu. Yahut da onun ettiği küfürler ile övünmesin komşu. Aman çocuk deyip geç, geçme diye basite almasın olayı. Ama çocuk işte bir tane vurursun ağzının üstüne susar diyecek basitlikte olmasın bir komşumuz. Aynı hassasiyeti taşıması için gelin bu başlangıç yangınını etrafa doğru yayalım diyorum sizlerle ve o yüzden şu anda kendi hassasiyetinizi bakalım kaç kişi kaç aile paylaşmış yüzlerce anneyin babanın mesajlarını okuyacağım. Ve içerisinde cevaplanması lazım gelen şeyler var ise onları da mümkün olduğu kadar söylemeye çalışacağım. İlk mesajımız. Değerli Adem Bey kardeşim. 50 yaşında 3 erkek çocuk annesi olarak programlarınızı pişmanlıklardan, sevinç ve hayretler arasından gelip giden duygularla dinliyorum. Evlatlarımdan ikisi şu an üniversitede öğrenci. Biri tıp, diğeri mimarlık okuyor. Aynı zamanda toplumun takdirini toplayan dini değerlere bağlı ve sosyal kişiliklere sahipler elhamdülillah. Demek ki Cenab-ı Hak onları Rab ismiyle terbiye etti. Anlattıklarınızdan sonra yaptığım hataları öğrendikçe kendime pay çıkaramıyorum. Çocuğumun terbiyesinde demek ki Allah bir şekilde sevk etmiş demeye getiriyor dinleyicimiz. Kendim terbiye ettiğimi düşünmüyorum çünkü anlattıklarınızdan sonra ne kadar büyük hatalar yaptım diyor dinleyicimiz. Şu anda üçüncü ergenim. Oğlum 14 yaşında 8. sınıf öğrencisi. Ona ve Allah nasip ederse torunlarıma istifadeli olabildiğimi düşünerek programlarınızı ilgiyle dinliyorum. Ayrıca rüyalarımda bile bütün annelere tavsiye ediyorum değerlendirdiğiniz konular toplumun kanayan yarası lütfen program saatini artırınız daha çok kişiye ulaşmak zorundasınız Allah yardımcınız olsun çalışan bir anne olarak hele yıllarca batı doktrinlerine dayalı eğitim ve terbiye metotlarıyla kirlenen zihinlerimizin ve geleceğimiz yavrularımızın ruhları kurtulsun demiş dinleyicimiz evet 50 yaşında Üç tane erkek çocuğu yetiştirmiş bir annenin satırlarıydı bu okuduğum satırlar. Efendim devam edelim. Değerli Adem hocam sizi birkaç haftadır dinliyorum. Sekiz aylık anneyim. Keşke böyle bir programı çocuğum henüz dünyaya gelmeden dinleseydim. Programı her dinleyişimde sekiz aydır ben neredeydim? Ne yapıyordum diye düşünüyorum. Oysa ki daha bebeğimin doğumunun ilk gün. O kemikleşmiş eski anne sözleri yankılandı dört bir tarafımda. Çocuk bu ağlaya ağlaya büyüyecek. Sakın yanında yatırma kokuna alışır. Sakın her ağladığında koşma seni parmağında oynatır. Geceleri ağlarsa duyma hep böyle alışır. Çok yufka yürekli olma biz de anne olduk. Düşünüyorum da hocam şu an benim böyle içine kapanık asosyal, kendini ifade edemeyen, hiç kimseye güvenemeyen ve hayatı korkular koridorunda yaşayan bir kişiliğim varsa, bunun tek sorumlusu annem ve de çocuk ruhumdan anlamayan aile bireylerimdir. Çocukluğumda birisi beni anneme şikayet etse ilk onun yanında döverdi annem beni. Böylelikle haksızlığa uğradığımı dahi söyleyemeden kapanırdı konu. Annem beni dinleme zahmetinde bile bulunmazdı. Çocukluğumu hatırlayıp o yılları düşündüğümde kendimi ağlıyor halde buluyorum. Ve eminim aynı kuşakta olan herkesin çocukluk yıllarından hatırlamak istediği çok az güzellikler vardır. İşte şimdi tam da çocukluk hayatının özetidir sözünden yola çıkarak ya bende o psikolojinin etkisiyle Elimde olmadan çocuğumun ruhunu incitirsem diye soruyorum kendime. Konuyla ilgili düşüncelerinizi heyecanla bekliyorum demiş dinleyicimiz. Evet. Maalesef suçumuza ortak arıyoruz değil mi? Suçumuza ortak arıyoruz. Yani canım çocuğun yanında çocuğa eğer kokunu alıştırır isen bırakmaz senin peşini. Çocuk bu ağlaya ağlaya büyüyecek. Değil mi? Sakın yanında yatırma kokuna alışır. Sakın her ağladığında koşma seni parmağında oynatır. Geceleri ağlarsa duyma. Çok yufka yürekli olma biz de anne olduk. Suçumuza ortak arıyoruz değil mi? Yeni doğmuş bir doğum yapmış bir anneye bunları seslenirken. Ama maalesef bakın öyle bir annenin elinde yetişmiş olan bir anne de şu anda diyor ki asosyal, pısırık, içine kapanık ve kendini ifade etmekte zorluk çeken bir anneysem ben çocukluk yıllarımda yaşadığım şeylerden dolayı böyleyim. Evet çocuklarımızı eğer yarın kendisi de anne olduğunda aynı perişanlık içerisinde olmasını istemiyor isek çocuklarımıza insan muamelesi yapmamız lazım. Yeni doğum yapmış yeni çocuk sahibi olmuş bir anneye bu nasihatler verilir mi? Rica ederim verilir mi? Yani çocuk dünyaya gelmiş... Anneyle ile çocuk arasında bir manevi bağ oluşuyor bir duygu bağ oluşuyor ve siz anneye diyorsunuz ki canım çocuk değil mi ağlar ağlaya ağlaya büyüyecek zaten e bu çocuk ağlıyor da duygu dünyası ne oluyor acaba bu çocuk acaba bir kedi yavrusu değil ki efendim bir ağaç parçası değil ki eğer ağlıyor ise bunun bir sebebi var efendim karnını doyurdum altını değiştirdim Ağrıları yok, sızıları yok, ağlıyor. E çok değerli anneciğim, bu seni istiyor, onun için ağlıyor. Ama alırsam kucağıma alışacak. Efendim kokuma alışacak. Yahu çok değerli anneciğim, kime alışsın bana rica ederim söyler misin? Sen onun annesi değil misin? Senin kokuna alışmayacak da, kimin kokusuna alışacak? Senin kokunu duyduğu an, sekine yudumlar gibi, huzur böyle yudumlar gibi, çocuk kendinden geçip, senin kokunla sarhoş olup böyle kucağında uyuduğu gibi rica ederim söyler misin? Kimin kucağına yatıracaksın? Efendim bir ana kucağı diye bir alet var. Hani üstüne yatırıyorsunuz çocukları demir parçasının üstüne gerilmiş bir bez var. Onun üstünde sallaya sallaya yatırıyor anne. Neden onun üstünde sallaya sallaya yatırıyor? Efendim bana alışmasın diye. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bir çocuk anneye alışmasından daha güzel ne olabilir? Kucağına alma çocuğu. Senin kucağına alışmasın kimin kucağına alışsın ya Yani birilerini çağıralım onların kucağına mı alışsın Çocuk anneyi istiyor duygu dünyası olarak Diğer programlarımızda bahsetmiştim 4 yaşına kadar çocuklar ruhsal embriyo döneminde daha doğmadı ki o Anneyi soluklayacak anneyi koklayacak anneyle hem dem olacak huzur ve sekine soluklayacak çocukluğun o ilk evresinde Ve işte diyecek bu benim annem diyecek Anneye öyle bir güvenle böyle bağlanacak ki çocuk anneye duyduğu güvenden dolayı bir çınar gibi yukarıya doğru sivrilecek. Yukarıya doğru dev bir cüsse gibi, dev bir heykel gibi yukarıya doğru yükselecek ve 4 yaşından sonra hayatı öyle başlayacak. Efendim bana alışmasın diye çocukları yanımızdan uzaklaştırmak oldukça yanlış. Bu annenin bu mesajı için çok teşekkür ediyorum kendi dünyasını da en azından bizlerle paylaştığı için bu anneye teşekkür ediyorum efendim bütün mesajları okuyamayacağım ee, neden okuyamayacağım aynı şeyler tekrar ediyorsa sizleri de yormak ve sıkmak istemiyorum cümlelerimle ee, farkına vardığımda eğer farklı cümleler geçerse çünkü yüzlerce önümde mesaj var onlarca sayfa efendim bir klasör böyle dolacak şeklinde mesajlar var Şimdi önüme denk gelenleri okuyacağım. Lütfen okunmamış mesajların sahipleri de beni affetsinler. Bir sonraki dinleyicimiz... Hocam radyonuzu ortalama 7-8 yıldır dinliyorum. Benim için Burç Efen bir okul statüsünde. Hele sizin programlarınız sayesinde... Bugüne kadar yapmış olduğumuz hatalarımızı görmek çok ayrı bir olgu. 34 yaşındayım. Büyük 12 yaşında kız. Küçük 4,5 yaşında erkek çocuğum var. Allah bağışlarsa, ''Hocam bu haftaki programınızda bahsetmiş olduğunuz güvensizlik ile alakalı kızımın probleminin cevabını buldum. Allah sizden razı olsun.'' demiş dinleyicimiz. Efendim bir sonraki dinleyicimize bakalım ne demiş mesajının içerisinde. aleyküm, dualar karşılıksız kalmaz. Hakikatini tekrar anlamamı sağladı.'' 11 aylık bebeğim var Amerika'da yaşıyorum. 2008'den beri bir hafta önce Türkiye'deydim. Ve programlarınızı ilk radyoda dinledim. O dönemde haftaları iple çekiyordum. Türkiye'deyken Annelik Sanatı kitabınızı aldım. 17 Şubat'ı internetten dinliyor idim. Geçtiğimiz haftaki programımızı internetten dinlemiş yani dinleyicimiz. 2 dakikalığına da olsa mesaj yazın ricanız üzerine yazıyorum. Aslında uzun uzun yazmak isterdim. Çünkü Amerika'ya döndükten sonra arşivden programlarınızı eşimle dinlemeye başladım. Ve dün arkadaşımla birlikte bayanlarla haftada bir gün bir araya gelip arşivden programları dinleyip kendi aramızda eğitim seminerleri düzenlemeye çalışacağız. Motivasyon anlamında söyleyecek söz yok aslında hocam. Doktor Hastanın ayağına gitmezmiş ama siz bize oralardan öyle bir şifayla vesile oluyorsunuz ki. Anlattıklarınız o kadar gerekli bunları çok daha büyük harflerle, çok daha etkili yollarla, çok daha fazla paylaşım kanalları oluşturmak gerektiğine inanıyorum. Açıkçası hukuk okudum, henüz okulu bitiremedim ama şunu fark ettim ki anne ve babalık ciddi bir eğitim gerektiren alan... Ve uzun yıllarımı bu alanda harcamama rağmen anne ve babalıkla ilgili bir haber olmaktan çok daha hicap duydum ve ben de gerçekten okulda lise eğitiminde insan hakları dersi koymaya verdiğimiz önemi anne ve baba eğitimi ya da çocuk eğitimi başlıkları altında dersler konulabilir demiş dinleyicimiz Amerika'dan yazan dinleyicimiz kendisine hakikaten teşekkür ediyorum çok ilginç bir açılım yapmış. Evet doğru yani e, insan hakları dersi çevre dersi efendim bir takım dersler var spor dersi müzik dersi ama neden olmaz ki acaba yani çocuk eğitimi dersi neden olmaz acaba yani çok mu basit geliyor yani lisede ortaokulda ya lisede okuyan herkes anne olacak herkes baba olacak Allah nasip ederse ne var ki daha erken yaşlarda sokulsa dünyalara ama galiba şöyle de bir endişe var çocuklar o yaşlarda eğer doğru anne babalığı eğer öğrenirler ise acaba anne babalarıyla da çatışırlar mı? Anneciğim niye böyle yapıyorsun endişesi de var mı? O da başka bir soru olsa gerek. Görüşlerinizi, isteklerinizi bizimle paylaşın. Bulç yazık bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 3077'ye gönderin. Her bir mesajınızın ücretlendirmesi 6 SMS veya 12 kontrolü. Bir başka dinleyicimiz Hollanda'dan yazmış. Evet sevgili Adem kardeşim sen bizim için Rotterdamlılar için özelsin seni seviyoruz programın hoş çok güzel istifadeli faydalı daha da ötesi hayırlı program olduğunu düşünüyorum bu arada kendimi tanıtmadım ama sizin gibi bir gönül dostunu kendimi tanıtmaya ihtiyaç hissetmiyorum İnanıyorum ki hatırlayacaksınız demiş dinleyicimiz ve olaylara yaklaşımınız problemi bilinen ama uygulanmayan pratik çözümleri sunman oldukça hoş ve güzel. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Efendim hazır bekleyen e, kahveni kahveye de bizi çağırıyor. Kahveyi demlemiş dinleyicimiz değerli kardeşim. Evet ismini de buradan görüyorum. Kendisine de çok çok selam söylüyorum. Hollanda bizim evet neşet ettiğimiz orada çok değerli dostluklar kurduğumuz. Uzunca yıllar kardığımız üniversiteyi bitirdiğimiz yer, oradaki tüm arkadaşlarıma da çokça selamlar gönderiyorum. Bu da vesile olmuş oldu bu mesajla. Efendim bir reklam arası verelim, ondan sonra programımızda aynı hızımızla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burç Efendi çocuk deyip geçmeyin, devam edecek. efendim çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Burç FM'de Çocuk Deyip Geçmeyin programındayız. Geçtiğimiz hafta gönderdiğiniz, program hakkında gönderdiğiniz e-mailleri okuyor. Satır aralarında bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Aslında çocuk deyip geçmeyin ailesi oluşturuyoruz. Keşke bir iki ailede inisiyatif almış olsa da, bir iki anne baba da inisiyatif almış olsa da bu gönüllüler grubunun internette, efendim farklı yerlerde bir arada buluşabilmesi ve aynı hassasiyeti paylaşabilmesi için bir forum oluştursa ve aynı hassasiyeti paylaşan aileler çoğalmış olsa çünkü dinleyicilerimizi görüyorum ki aynı mesajı benzer cümlelerle tekrar ediyor farklı cümleleriyle tekrar ediyorlar. Aynı hassasiyeti taşıyan ailelerle keşke oturup kalkmış ve onların da kendi çocuklarımızı anladığını görmek isteriz. Sıkıldıkları, utandıkları, komşuluklar yapmak istemediklerini belirtiyor dinleyicilerimiz efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz demiştik bir sonraki dinleyicimiz merhabalar Adem hocam ben sizi yaklaşık 2-3 aydır dinlemeye gayret ediyorum eşim sağ olsun çok duyarlı bir baba çocuklarına karşı çok hassas sakin çocuklara karşı bense daha agresifim benim babam da çok sinirliydi disiplinliydi çok korkardık babamız kızacak diye birçok şeyi korkarak yapardım diyebilirim Birçok yönümü babama ve anneme benzetiyorum. Babamın agresifliği, kızgınlığı, annemin de negatif bakışı, bakış açısı bende çoğu zaman şu anda hakim. Eşim de tam tersi. Ondan o kadar çok öğreniyorum ki Allah ondan razı olsun. Demek ki bu demek değil ki annem ve babamı sevmiyorum. Onları çok seviyorum. Sizi dinledikçe hatalarımı görüyor, daha dikkatli olmaya gayret ediyorum ve programlarınızın devam etmesini rica ediyorum. Çoğu zaman sizi ağlayarak dinliyorum. Bir de bir şey soracağım demiş dinleyicimiz. Benim iki kızım var, büyük kızım 2 yaşına kadar bizimleydi aynı odada. Küçük kızım da 6 aylıkken babasının odasına aldım, ablasının odasına aldım. Hata mı ettim? Eşim bir Kaynakta hadiste okuduğunu söyledi. Çocukların 6 aylıkken odasının ayrılması gerektiğini söyledi. Ne olur söyleyin hata mı ettim demiş dinleyicimiz. Evet görüyoruz değil mi? Yani babamın agresifliği, hırçınlığı, annemin çatık kaşları şu anda benim bedenimde canlandı sanki diyor dinleyicimiz. Ben de çocuklarıma karşı negatifim, hırçınım, çatık kaşlıyım. Ama eşim daha sağlıklı bir ortamda yetiştiği için çocuklarıyla daha içli dışlı, daha sevecen bir babalık sergiliyor demiş ve eşine dua etmiş. Evet, yani siz de çocuklarınızın yarın sizin gibi hırçın agresif olmasını istemiyor iseniz, ne var canım kaşlarınızı çatacağınıza, dudaklarınızı öyle büzeceğinize, sinirli sinirli yumruklarınızı sıkacağınıza, işte şu anda, şimdi, Hafif bir gülümsemeyle çocuğunuza bakmış olsanız o da size gülümseyecektir. İşte deneyin. Bunun denemesi bedava. Yani kaşlarınızı çattıkça çocuk koltuğun arkasına gider. Eğer hafif bir gülümsemeyle çocuğunuza yöneldiğiniz zaman, kuzum dediğiniz zaman sizin kucağınıza doğru gelir. Niye esirgersiniz ki? Korkuyorsunuz çocuğunuzdan. Korkmayın. Allah eğer insanı yarattıysa, Efendim Orada itirazlar yükseldiyse kan dökecek kişiler mi yaratıyorsun diye itiraz ettiği halde Allah insanın mükemmelliğinden bahsettiyse o mükemmel yaratılışa sizde saygı duymanız lazım. Korkmayın fena olacak diye. Ne kadar korkarsanız o kadar fena çocuk ortaya çıkar. Çocuğunuza ne kadar sevgi ve muhabbetle yaklaşırsanız o kadar sevgi ve muhabbetle çocuk ortaya çıkar. Efendim 6 aylık bir çocuğun annesinin yanından ayrılmasını çok hoş bulmadığımızı diğer programlarda da söyledik. 6 aylık bir çocuk normalde anne sütü alan bir çocuk. Daha dünyaya gelmemiş bir çocuk. Ne zaman dünyaya geliyordu çocuk? Normalde ruhsal embriyo dönemini tamamladığında. Yani 4 yaşını geçtiğinde artık çocuk yeni yeni uyanıyor. Hatırlayan var mı 2 yaşındaki halini şu andaki anneler babalar içerisinde? Yok. Neden? Neden? Çünkü iki yaşında normalde biz dünyada değil gibiyiz. Sanki bir ilahi iple böyle yukarıdan idare ediliyor gibiyiz. O sırada çocuk zaten istediğiniz gibi terbiye edemezsiniz. Çelik bir nüve gibidir. Önüne ne kadar engel çıkartırsanız o engeli aşmak için o kadar hırçınlık yapar çocuk. Eğer o dönemde çocuğa ne kadar anne kendini verebilir ise duygularını, ruhunu, tenini, efendim sıcaklığını verebilir ise çocuk da o kadar sekine içerisinde kendini rahat rahat büyütür. Çocuk uyandığında başka bir odada olduğunu, annenin yanında olmadığını, anneye dokunamadığını, annenin kokusunu alamadığını hisseder ise çocuk panik yapar, endişelenir, kaygılanır ve o kaygılı halde ileriye doğru devam eder. O yüzden dinleyicimize evet diyorum erken ayrıldığınızı söyleyebilirim.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 Hocam radyo değil sizin televizyonlarda da programlarınızı görmek istiyoruz. Kitlelere ulaşmanız gerekli. Yıllardır dinliyorum bu tür programlar fakat bu kadar incelikleri, farklılıkları yakalayamamıştım. Kendimi ilk defa dediklerinizi uygulamaya çalışıyor buluyorum. İyi ki varsınız demiş dinleyicimiz. Efendim bir sonraki dinleyicimiz. Hocam programınızdan çok memnunum Allah sizden razı olsun ve salı ve çarşamba günlerini iple çekiyorum. 5 dakika bile kaçırmayayım diye telefonun alarmını kurdum demiş dinleyicimiz. Evet daha fazla kişiye duyurmaya çalışıyorum programlarınız artsın istiyorum. Tekrarlar haricinde demiş parantez içerisinde. İki kızım var biri 5 yaşında diğeri 8 aylık büyük kızım 3,5 aylıkken odasını ayırdım. Dediğiniz gibi aramızda güven yetersizliği var. Diğer kızım 3 yaşında ayırmayı düşünüyorum. Yani hazır olduğunda zaman da diyebilirim. Şimdi vicdan azabı duyuyorum. Büyük kızıma karşı ondan özür mü dilemeyim Şimdi ya da sonra ne tavsiye edersiniz? Evet çocuğumuzdan özür dileyelim mi? Onun karşısında küçük düşelim mi? Düşmeyelim mi? Ee, diye bazı anneler de soru, anne babalar da soru soruyorlar. Yani... Özür dileyen kişi küçük mü düşer diye ben de hemen size sorayım. Yani özür dilemek küçüklüğün işareti mi yoksa büyük olmanın işareti mi? Yani ben anne babaların böyle sanki anne babalık saltanatı sürdüğü kanısı kapılıyorum bazen. Çocuk anne babaya mesela bazı sorular soruyor. Anne baba o sorunun cevabını bilmese bile bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Uğraşıyor duruyor yani. En çok da. İşte manevi değerlerle ilgili sorularla karşılaşınca anne babalar bir şeyler anlatmak için çırpınıyorlar. İşte çocuk soruyor örneğin Allah nerede diye soruyor. İşte anne baba da onun karşısında çırpınıp duruyor Allah'ı anlatmaya Allah'ın yerini tarif etmeye. Ya mübarek sen biliyor musun Allah'ın nerede olduğunu ne uğraşıyorsun şu anda anlattığın şey ne senin. Sen bilmediğin bir şey anlatıyorsun şu anda. Artı Allah'ın yeriyle alakalı bir şey söylemeye kalkar zaten dinle ters. Allah'ın bir yeri yok ki. E neyi anlatmaya çalışıyorsun o zaman? Bilemiyorum diye cevap versen küçük mü düşersin çocuğun gözünde? Allah işte varlığıyla kendini gösteriyor. Çiçeklerle, kuşlarla. Gökyüzüyle, yağmurla, yağmur taneleriyle bir çekirdeğin toprağa düşüp... ...koca bir çınara, ağaca dönüşmesiyle kendisini ispat ediyor, gösteriyor. Ama yerini ben bilmiyorum. Nasıl bir zatı var onu ben bilmiyorum demiş olsan küçük mü düşersin? Bilemiyorum cevabını bazen anne babalar vermesi lazım. Bilmiyorsa dürüst olsun. Bilmiyorum bu cevabı, bilemiyorum. Eğer böyle söyler iseniz çocuğun gözünde küçük düşmez onun yerine çocuğun gözünde büyürsünüz devleşirsiniz neden bilmediğiniz şeyi söyleyebilecek derecede büyük bir annem var o takdirde bildiği şeyleri yahut da söylediği şeyleri kesin biliyor benim annem veya babam eğer annem bir şey söylüyor ise o bildiği bir şeydir doğru olan bir şeydir İmajı ve portresi çiziyorsunuz çocuğunuzun gözünde korkmayın çocuklara karşı bilmediğiniz şeyleri de bilmiyorum bilemiyorum diye söyleyin hatta şunu da söyleyin ya oğlum sen çok güzel bir soru sordun ama benim hiç aklıma gelmemişti bu soru ben bilemiyorum bu sorunun cevabını ama bir iki gün bana bir izin ver ben bir araştırayım sana en güzel cevabı getireyim inşallah sana güzel bir cevap getireyim inşallah bunu söylemek büyüklüktür yani çocuk öylesi bir anne babası olduğundan keyif duyar görüşlerinizi isteklerinizi bizimle paylaşın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 Sayın Adem hocam Antalya'da bir turizm ajantasında çalışıyorum 6 ve 4 yaşında kızım ve oğlum var programlarınızı kaçırmamaya çalışıyorum Burç FM'i internet üzerinden hem dinleyip hem de iş yapıyorum. NT mağazasından sizin kitaplarınızda almayı düşünüyorum demiş dinleyicimiz kendisi de golf menajeriymiş dinleyicimiz onu da altına not düşmüş bir sonraki dinleyicimiz merhaba Adem abi demiş dinleyicimiz. İnsanın ferdiyetçiliğinin öne çıktığı, ailenin önemsenmediği, boşanmanın alelade bir hal aldığı günümüzde aileyi ve çocuk terbiyesini işleyen, ebeveynlere pozitif motivasyon sağlayan böyle bir program hazırladığınız için size ve tüm programlarda insana ve aileye katkı vurgusu olan Burç FM'e sonsuz teşekkür ediyorum demiş dinleyicimiz. Evet bir sonraki dinleyicimiz şöyle söylemiş. Sevgili hocam, bundan 10 yıl önce küçük bir Anadolu ilçesinde öğretmenliğe başladığımda çok zor durumda kalmıştım. Çünkü çok problemli gençlerle, lise yıllarındaki gençlerle karşı karşıyaydım. Bir çözüm olur umuduyla bulduğum bütün çocuk eğitimi kitaplarını okudum. Çok ama çok faydasını gördüm. Şimdi bir anneyim, iki çocuğum var. Yıllardır bu konuda okuyor ve radyo programlarını dinliyorum ama bütün samimiyetimle söylüyorum ilk defa bir programı bu kadar beğenerek sık sık evet ya ya demek öyleymiş diyerek dinliyorum. Yazacak çok şey var ama değerli vaktinizi almak istemiyorum sizi yüreğimle ruhumla dinliyorum Rabbim siz ondan razı olduğunuz gibi sizden de e, razı olsun muhabbetle demiş dinleyicimiz böyle sıcacık. Böylese samimi bir mesajı gönderdiği için dinleyicimize ben ayrıca teşekkür ediyorum. Bir sonraki dinleyicimiz ben 47 yaşında 18 ve 8 yaşında 2 çocuk babasıyım. 47 yaşındaki dinleyicimiz benim ağabeyim yaşında. 18, 8 ve 2 yaşlarında 3 çocuk babası. Hanım evde ben iş yerinizde programlarınızı kaçırmadan dinlemeye çalışıyoruz. Keşke sizin gibi hocalarımız ve radyo programlarını 20 yıl önce olsaydı da dinleyebilseydik. Anne ve babalarımızdan bize miras kalan yanlışlıklarımızı düzeltebilseydik demiş dinleyicimiz. Ankara'dan yazan dinleyicimiz. Evet değil mi? Yani biz bir sevdaya kapıldık gözümüzü kapatıp işte kendi dışımızdaki pedagojik yöntemlerle kendi dışımızda gelişmiş olan Çocuk terbiyesi metotlarıyla çocukları yetiştirmeye çalışırken çocuklar ellerinde tırnaklarıyla, pençeleriyle bize saldırır vaziyette bulduk çocukları karşımızda. Çünkü işte programımızın bütün programlarımızda değindiğim gibi işte dayakla sindirerek, tehdit ederek baskıyla çocuk yetiştirmeye çalışırsak o çocuk da dönüyor dolaşıyor bize tırnaklarıyla pençeleriyle saldırıyor daha sonra. Vahşi yetiştirirsek çocuğumuzu. O vahşetin ilk kurbanı Allah göstermesin biz olabiliriz. Karşımızda çok tehlikeli bir varlık var. İnsan o. Çok tehlikeli. Kaşlarınızı çattığınız an onun ruhunda bir takım zehirlenmeler olur. İteklediğiniz zaman, çektiğiniz zaman, vurup yere düşürdüğünüz zaman çok tehlikeli bir şey yapıyorsunuz. Sizi söyleyebilirim, sizi temin edebilirim. O insan yarın 30 yaşına geldiğinde, 35 yaşına geldiğinde korkarsınız yani o insanın içinde oluşan ruhtan. O yüzden şimdiden ama şimdiden tedbirleri almak için bu türlü programlara ehemmiyet, önem vermeye çalışıyoruz. Efendim bir sonraki dinleyicimiz. Selamun aleyküm hocam ben sizi dinlerken kendimi çok sorunlu ve suçlu hissediyorum. Programları tekrar tekrar dinleyerek bir an önce ''Bilgilenmeye çalışıyorum. Anladım ki yanlış bir anneyim. Kendimi düzeltmeye çalışıyorum. Çok üzgünüm.'' demiş. Görüşlerinizi, isteklerinizi bizimle paylaşın. Bulç yazıp bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 3077'ye gönderin. Her bir mesajınızın ücretlendirmesi 6 SMS veya 12 kuruştur Hayırlı günler hocam. Şu an işte olduğum için eşim adına bu maili gönderiyorum size.'' Şu an işte olduğum için eşim adına gönderiyorum eşe haber vermiş dinleyicimize. Kendisi yaklaşık 2 aydır programlarınızı dinliyor çok istifade ettiğini ve çocuk eğitimi adına bir ufuk yakaladığını düşünüyor. Fırsat bulduğu her yerde özellikle çocuk sahibi annelere bu bilgileri aktarıyor. Ben de programınızı eşimin vasıtasıyla haberdar oldum. Bu faydalı bilgilerden istifade etmeme rağmen ilk kez bugün dinlediğim programınızı çok bereketli oldu bizim için ciddi bir hazırlık olacak. Rabbim nasip ederse 6 ay sonra kadar evlat sahibi olacağız inşallah. İlk kez anne baba oluyoruz bununla ilgili fırsatı yakalamışken bir şey sormak istiyorum demiş dinleyicimiz. Hamilelik sürecinin niteliği çocuğun karakterine artı ya da eksi bir katkıda bulunur mu? 9 aya 9 hatim diye niyet ettim. Rabbim nasip eder inşallah ancak ilk haftalarım sıkıntılı geçti hala etkileri devam ediyor. Aslında iyi bir kitap okuyucusuyum ama şu an her şeye karşı bir soğukluk duyuyorum. Günlerim gaflet içinde geçiyor ve bundan dolayı vicdan azabı duyuyorum. Çok daha farklı maneviyatlı bir hamilelik geçirmeyi ummuştum. Bunu başaramamam anneliği de başaramayacağım anlamına mı gelir acaba? Etrafımda anne olan bazı hanımların namazlarını aksattığını hatta bıraktığını gözlemliyorum. Bu korkulardan mı bilemiyorum ama annelik bağı kuramadım henüz. Nasihatlerinizi bekliyorum hocam. Aslında bu programla çocukları değil de kendimizi eğittiğimizi düşünüyoruz. Yayınlarınızda başarılar demiş dinleyicimiz. Ne kadar iyi niyet ile e, yola çıktı anne hamilelik döneminde 9 aya 9 hatim diye niyet etmiş. İnşallah yine olur. Ama şunu söylemek istiyorum anne hatta çok sıkıntılı bir anda yazmış galiba bu mesajı ki çünkü işte çok ideal bir annelik tablosu çizdiğim halde hamilelikte bunu maneviyatımı da yaşayamıyorum çocuğumla da bağımı kuramadım dünyaya getirdikten sonra da aynı kopuk bağı yaşayacak mıyım diye endişe etmiş. Hayır hiç endişe etmeyin hiç endişe etmeyin çünkü sizin içerinizdeki ayarları yapan siz değilsiniz. İçinizdeki hormonları dengeleyen de siz değilsiniz. Bakın bir süre sonra doğum anını yaşayacaksınız ve ölüm anı ile doğum anı birdir aslında. Anne o sırada ölüm anını yaşıyor, çocuk da doğum anını yaşıyor. Size ilk tavsiyem şu olsun ki eğer bir tıbbi gereksinim yok ise, çok acil bir şey yok ise doğumunuzu normal doğum olarak yapın. Sezaryenle çocuğunuzu dünyaya getirmeyin. Çocuğunuzu dünyaya ölüm korkusuyla ve acılar içerisinde dünyaya getirdikten sonra göreceksiniz anne olmak çok tuhaf bir şey. Kucağınıza ilk dakikalarda çocuğunuzu alın ve döşünüzün üstünde göğsünüzün üstünde onu bir yatırın. Onun sıcaklığıyla sıcaklığınızı onun yüzüyle kendi yüzünüzü bir tensel temas içerisine bir koyun. Çünkü doğumdan hemen sonra takip eden, normal doğumdan hemen sonra takip eden ilk birkaç saat oldukça önemlidir. Vücudunuzda bütün hormonal denge o sırada aşırı duyarlılık halindedir ve Allah o sırada çocuk ile sizin aranızda bir bağ oluşturuyor. O yüzden doğum anının sıkıntılarıyla çocuğu yanınızdan uzaklaştırmayın, yanınızda tutun ve çocuğunuzu emzirin. Çocuğunuzu emzirirken de şunu düşünün yani çocuk fizyolojik olarak besleniyor, sağlıklı oluyor, gürbüz oluyor diye değil. Hayır çocuk beslemenin annenin göğsünü çocuğa vermesinin özelliği şudur çocuk anneden e, sekine emiyor çocuk anneden huzur emiyor efendim çok kıymetli süt emiyor o ayrı bir şey tamam fizyolojik olarak onun e, taklidi dahi imkansız ve mükemmel bir şey anne sütü. Ama ondan çok daha önemli olan bir şey var. Çocuk her dudağını annenin göğsüne attığında anneden huzur ve sekine emiyor. Eğer o huzur ve sekine içerisinde çocuğunuzu emzirirseniz, 2 yıl, 2,5 yıl boyunca emzirirseniz o takdirde göreceksiniz ki çocuğunuz huzur içerisinde yüzü böyle huzuru yüzünden okuyabileceğiniz bir çocuk olacak ve çocuğunuzun her ihtiyacını karşılamak için çocuğunuzun yanına gittiğinde sakin bir çocukla karşı karşıya kaldığınızı göreceksiniz. Ama sakın ola ne olur? Herkesin birçoğunun yaptığı hatayı siz yapmayın. Çocuk bir tarafta ağlıya ağlıya beklerken kucağıma alışacak. Efendim yatağıma alışacak, kokuma alışacak. Efendim çocuk değil mi canım ağlıya ağlıya büyür diye bir hatanın içerisine girmeyin. Sakın çocuğunuzu ağlatmayın. Özellikle o ilk çocukluk çevresinde Hiç endişe etmeyin. Sizi anneliğe hazırlayan siz değilsiniz. Siz sadece yapmanız gerekli olanları yapın. Ha Bir şey daha ilave edeyim. Efendim ulaşamayacağınız hedefler koymayın kendinize. 9 ayda 9 hatim. Evet keşke olmuş olsa ne kadar güzel olur. Ama 9 hatim yerine 1 hatim. Ama böyle huzur içerisinde dokunacak bir hatim. Efendim günde 10 sayfa, 20 sayfa yerine Kur'an-ı Kerim'de efendim, bir sayfa okuyun. Efendim Kur'an okuyamıyorum fark etmez. Gelin şöyle odanıza bir geçin. Şöyle 10 dakika, 15 dakika gözlerinizi bir kapatın. Ve huzur ve sekine içerisinde bir kendinizi dinlemeye çalışın. Sakin bir atmosferde. Camın kenarına gelin dışarıda çiçekleri bir seyredin. 10 dakika. 15 dakika. Bırakın canım televizyonun düğmesini kapatın. Ne var ki yani akşama kadar seyredin, sabaha kadar seyredin. İnternetin başından bir kalkın. Elinizdeki cep telefonunu bir bırakın sağa sola doğru. Karnınızda bir can taşıyorsunuz. Onunla birlikte gelin şu çiçekleri bir seyredin. Seyrederken içinizde böyle o huzuru, o sekineyi bir hissedin. Sizin hissettiğiniz şeyi çocuğunuz da hissedecek. Ha bu arada bir şey daha ilave edeyim. Yani evet anneler Görüyorsunuz bir taraftan vicdani ızdırap içerisinde bir tarafta gerçekten annelik yapabilecek miyim diye telaş içerisinde ama aynı telaşı baba da göstermesi lazım. Sadece hamilelik döneminde değil annelik çok zor bir şey annelik gerçekten çok zor bir şey. Bir çocuğun bir insanın bütün ihtiyaçlarını karşılamak için bir kişinin ona hizmet etmesi gerçekten zor bir şey kaldı ki iki çocuk var ise. Birisi yukarıda birisi aşağıda, birisi sağda birisi sorda, birisinin dersi var, birisinin e, tuvaleti var. Bir anne buna yetişmesi çok zor oluyor. İşte burada babalara yük düşüyor. Programımızın başında şu keyfi yaşadığımı söylemiştim. Gelen mesajların birçoğu babalardan gelmiş. Onların takdir ve teşekkürleri var. İşte o kadar hassasiyet içerisinde babalar annelerin yanında yer alması lazım ki eğer anne mutsuz ise, anne huzursuz ise Ha, öylesi bir annenin elinden çıkan çocuk da huzursuz olur. Yani siz çocuk terbiyesini yahu benim işim var, gücüm var, yorgunum argınım bahaneleriyle hanımıza yüklüyorsanız oradan çıkacak olan ürününüz bozuk olacak. Ve yarın o ürün bumerang gibi dönüp dolaşıp sizin alnınıza çarpacak. Çocuğu sen yetiştir, ben işte dışarıdaki işleri yapayım, böyle görev taksimi yapalım falan diye bir şey yok. Annenin yanında olacak babalar. Çocuk Anneyi ve babayı aynı koltukta görecek. Ayrı ayrı koltuklarda birisi televizyon birisi internet izlerken değil. Aynı koltukta yan yana görecek. Aynı koltukta çay içerken görecek. Aynı koltukta anneyi ve babayı göz göze bakarken görecek. Oradaki atmosferden çocuk da etkilenecek. Çocuk da oradan ruh beslenecek. Baba anneye ters davranıyor. Anne kendini korumak için işte gidiyor odanın içerisine o da ters davranıyor böylesi bir atmosferde çocuk yetişmez kendinize acımıyor iseniz yavrunuza acıyın o yavru size yarın çok acı hikayelerle geriye dönebilir onun zeminini siz oluşturmayın Evet, bir sonraki dinleyicimizle mesajımıza devam edelim hocam programınızı bir aydır beğenerek takip etmeye çalışıyorum geçmişteki arşivleri dinliyorum ve çevreme tavsiye ediyorum keşke herkes dinlese çünkü benim uygulamaya çalıştıklarımı bir de bakıyorsunuz bir anda birileri yıkmış. Evet maalesef. Yani maalesef çünkü yapılan yanlışlar sadece bizde değil. Biz heyecan ile çocuğumuzu yetiştirmeye çalışırken kayınpederimiz geliyor. Yahu bu çocuğa çok yüz veriyorsunuz sizde deyiveriyor birdenbire. Yahut da efendim biz de çocuk yetiştirdik ne var bu kadar serbest bırakılır mı sonra baş edemezsin bu çocukla deniyor. Ne yapayım anneciğim? Ne yapayım çok değerli kayınpederim döveyim mi? Yani sen dövülerek yetiştirmiş olabilirsin ve kendi oğlunu da döverek yetiştirmiş olabilirsin. Bak onun için benim kocam, senin oğlun çocuğunun yanında değil. Beceremiyor babalığı. Aynı şeyi bize niye yaşatmak istiyorsun ki? Bırak ben anneliğimi doya doya yaşayayım. Çok sevgili kayınvalidem, çok sevgili babacığım bırak anneliğimi tadayım. Tatmadığım bir anneyle yarın pişmanlıklar içerisinde çocuğumu yetiştirirken ben yetiştiremedim demeyin onu yaşatmayın bana evet maalesef efendim yarın saat 11 ile 12 arasında yeni bir programla yeni çocuk deyip geçmeyinle birlikte olmaya çalışacağız efendim hepinize iyi ve mutlu günler diliyorum hoşçakalın